أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد Vb. İslam dini vb. Muhammed, sallallahu aleyhi ve sallam, ve Nebiyye. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler, bizleri internet üzerinden seyreden kardeşlerimiz, Allah Subhanahu wa Taala'nın rahmeti, bereketi. Mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun. Ve selam aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu. Kıymetli dostlar, bildiğiniz üzere geçtiğimiz hafta Bakara Suresinin 175. ayeti dahil olmak üzere işlemiştik. Her ne kadar 176'yı da işlemeyi arzuladıysek de Vaktimiz el vermedi ve bugün inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tabi 176. ayet-i kerimenin aslında tefsir edilecek bir yönü olmadığından ötürü sadece mealini vereceğim inşallah. Lakin 176'dan evvel 175. ayet-i kerimede biz neleri konuşmuştuk? Kısaca bir hatırlayalım isterseniz dostlar. Hatırlayınız Allah subhanehu ve teala 174 ve 175. ayeti kerimelerde kombinasyonlu olarak şundan bahsetmişti. Dünya hayatını ahirete bedel olarak satın almaktan bahsetmişti. Yani iki tane değerden bahsetti Allah. Bir tanesi ahiret, bir diğeri ise dünya. Allah subhanehu ve teala 74 ve 75. ayeti kerimelerde ahiret karşılığında dünyayı arzulamak ve dünyayı tercih etmekle alakalı olarak ayetlerde bizlere beyan buyurdu. Dedi ki dikkat edin, kim ki ahirete bedel olarak dünyayı satın alırsa, yani masaya dünyayı almak kaydıyla ahiretinden vazgeçmek için ahiretini koyarsa, ahiretini değişir de dünyayı arzularsa, onlar için bedbaht bir hayat vardır dedi Allah. Onlar hatta ayet-i kerimeyi hatırlıyor musunuz? azaba hiç doymuyorlar. Doymuyorcasına günah işliyorlar. Doymuyorcasına bir ticaret yapıyorlar diye de ayeti kerimeyi nihayetlendirmiştik. Hatta dostlar hatırlayınız sizlere dünya nimetlerini tercih edip ahireti unutmaktan endişe eden, ahirette eli boş kalmaktan korkan bir sahabeyi anlatmıştım. Hatırlıyor musunuz ganimet kendisine uzatıldığında ''Ben sana dünyalık ganimetler için tabi olmadım ya Resulallah. Peki ne için oldun?'' sorusuna ise buradan isabet etmesini umduğu bir ok ve bu oka bedel de olarak cenneti istediğini ve Resul Aleyhisselatü Vesselam'a ve getirdiklerine de bunun için tabi olduğunu anlatmıştık. Hakikaten belki de dünyayı değil de ahireti tercih etmeye yönelik akıllarda kalıcı bir örnek olduğuna inanıyorum. Düşünsenize kendisine tevdi edilen sunulan ganimeti elinin tersiyle edip ben bunun için sana tabi olmadım ya Resulallah. Ben şurama bir ok isabet etsin ve ben bu ok vesilesiyle şehit düşeyim. Ve Allah Azza ve Celle'nin huzuruna kıyam o okla cenneti satın alayım. Ki bize dünya ve ahiret dengesinde neyi tercih edeceğimizi ziyadesiyle anlatan bir ayeti kerime dostlar. Şimdi hemen inşallah bunu hatırlattıktan sonra kıymetle Hazirun 176'dan devam edelim. Ben inşallah mealini vereceğim. Ondan sonra hemen 177'ye geçeceğiz. 176. ayet-i kerimede Allah subhanahu ve teala böyle bir kıymette tercih hatası yapan tabiri caiz ise dünyayı alıp da ahiretini heba edenler için bakınız subhanehu ve teala nasıl buyuruyor. Esnafullah. ''Deylke bi ennallaha nezzelel kitabe bil hak ve innen lezine ahtelefu fil kitabille fi şiqaqin ba'id.'' Diyor ki Sübhane ve Teala, ''O azabın sebebi Allah'ın kitabı hak olarak indirmiş olmasıdır. Buna rağmen farklı yorum yapıp, kitapta ayrılığa düşenler elbette derin bir anlaşmazlığın içine düşmüşlerdir.'' Buradan kasıt şu, yani Allah azza ve celle ayan ve beyan, Kur'an ayetlerini bize serdetti, beyan buyurdu, biz buna rağmen eğer ki hakkı tevil edersek, Akibetimiz böyle olacaktır bunu haber veriyor Allah subhanahu ve teala üzerinde durma ihtiyacı gereksinimi duymuyorum dostlar hemen inşallah 177'den devam edeceğiz ki bu ayetin üzerinde epeyce duracağız ben ayeti tilavet edeyim ardından mealini verelim ondan sonra da inşallah Rahman ayeti anlamaya çalışalım dostlar şöyle buyuruyor subhanahu ve teala belki birçoğunuzun bildiği bir ayeti kerime işittiği bir ayeti kerime tilavet ettiği bir ayeti kerimedir أما إن شاء الله جاء الله إلى الدنيا للمدوسلار. شويلة بيير سبحانه وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن, ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذو القرب واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب Vaqam al-salat wa at al-zakat wa al-muqoon bi ahdhim idza ahdou mufoon bi ahdhim idza ahdou wa al-sabirin fi al-ba'asai yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir. Asıl iyilik o kimsenin yaptığıdır ki Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere inanır.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 Ahiret saadetini temin edecek çok hayırlı, çok bereketli bir formül veriyor. Şimdi bu ayet-i kerimeye dedim ya, daha önce vaazlarda, hutbelerde mutlaka işitmişsinizdir. Leysel birra entüvellü diye ayet devam eder. Şu hususlar iyilikten değildir der ayet. Şimdi burada tırnak içerisinde bir kelimesini çok kullanacağız, kullanacağımız için bir kelimesine Hangi manayı yüklemek lazım geldiğini söyleyeyim ondan sonra devam edeyim. Yani ben cümleciklerimin içerisinde iyilik ifadesini kullanırsam ki kelime manası itibarıyla öyledir. Kastımın şu olduğunu anlayın. Yani ayette geçen bir kelimesi bir leysel birradiyo'ya ayet kelime de Allah azza ve celle'nin razı olduğu kulluk formatı demektir. Bildiğimiz kelime manası itibarıyla iyilik diye tercüme edilir ama Bununla satî olarak üzeri geçiştirilemez. Buradaki birden kasıt Allah'ı razı eden kulluk formatıdır. Bunun altını ısrarla çiziyorum. Yani Allah Azze ve Celle'nin razı olduğu kişilik demektir. Bir kimse birre erdin Allah dendiğinde iyiliğe verdin manasından ziyade Allah'ı razı ettin manasında kullanılması çok daha hayırlı ve olumludur. Böyle değerlendirmek lazım. Allah Azza ve Celle diyor ki şöyle yapmak iyilikten yani birre erişmekten değildir ve sıralıyor Allah subhanehu ve teâlâ mealini verdiğimiz gibi doğuya batıya yönelmek birden değildir iyilikten değildir Allah'ı razı etmek türünden değildir diyor ve Allah neden razı olur sıralıyor onun için biz bu ayeti iki çerçevede iki başlık çerçevesinde incelemeye çalışacağız inşallah tabi bunu madde madde işlemek yerine bir konsept bütünlüğünde işleyeceğiz onun için söylüyorum bu ayeti kerimeyi tilavet ettiğimiz zaman biz şunu anlayacağız dostlar bir birazdan konuşacağız inşallah herkese göre bir kavramı değişiklik arz etmez hemen basit bir örnek vereyim valla ben iyi bir müslümanım ben iyilerdenim ya peki sen öyle dedin de öyle misin? Buna ayet cevap veriyor. Kimin bir kategorisinde dahil edilmesi gerektiğini ve değerlendirilmesi gerektiğini Allah Subhanahu ve teala kriter koyarak belirliyor. Bu önemli. Herkese göre iyilik kavramı değişkenlik ar arz etmez. Sana göre bana göre Allah'ı razı etmek şöyledir olmaz. Tamam inşallah burası önemli dostlar. İkincisi ise bu ayetin bize en güçlü öğretilerinden bir tanesini söylüyorum. İnşallah, tessir Furkan'ın bu akşamki azı olsun, bu ayet bize dinin şekilcilik dini olmadığını öğretiyor. Subhanallah. Din, şekilcilikten ibaret bir din değildir. Doğuya batıya döndük diyorsunuz ya, bu yeterli değil diyor Allah. Subhanallah. Siz doğuya batıya yöneldiğinizi iddia ediyorsunuz. Bir yeri kıble olarak kendinize tayin etmişsiniz. Bu sizin iyilerden birre ulaşmış olanlardan olduğunuz anlamına gelmez diyor Allah. Ve ilave ediyor. Birlerden mi olmak istiyorsunuz? Allah'ı razı eden bir kul mu olmak istiyorsunuz? Yönünüzü sadece doğuya, batıya çevirmekle olmaz. Ne ile olur sıralıyor Allah Subhanahu ve Taala. Onun için bize bu ayetin en güçlü öğretisi bir. Bir dediğimiz iyilik, iyilerden olmak, Allah'ın razı olduğu kullardan olmanın kriteri kişilere göre farklılık arz etmez. Ben istediğim kadar takvalıyım diyeyim bunu belirleyen Allah ve Resulün koyduğu kriterlerdir. Doğru muyum kardeşler? Eyvallah. İki, Din, şekilcilik, dini olmadığını öğretiyor bu ayet. Nasıl hocam? Oraya girmezden evvel şöyle başlayayım inşallah cümlelerime bir girizgah mahiyetinde kabul buyurun. Allah subhanehu ve teala birre layık olmanın, mazhar olmanın, laik olmanın yolunu iki ana damarda toplamış bu ayette. Detaylarına girmiyoruz. Meleklere imandan bahsediyor. Kitaplara imandan bahsediyor. Ahiret gününe imandan bahsediyor. Zekattan bahsediyor. Namazdan bahsediyor. Ama baktığımız zaman bu bütün saydıklarımız iki tane ana damarda toplanmış. Allah azza ve Celle'nin rızasına nail olmak isteyen, birlerden olmak isteyen şu iki hususu yerine getirecek. Bir, Allah azza ve Celle'nin bizlerden istediklerine, İman edeceğiz. İman hususlarına iman etmeyi istiyor Allah. İki, Allah Azza ve Celle'nin emirlerine harfiyen riayet edeceğiz. Zekatıydı, abdesiydi, namazıydı. Artık Allah bizden neyi istediyse. Tamam mı dostlar? Bu, eğer bu şekilde anlaşıldıysa inşallah, ayet-i kerimenin nuzul sebebine geçelim. Çünkü ayet-i kerimenin nuzul sebebi bize, aslında az önce söylediklerimi anlatır mahiyette. Destekler mahiyette. Baktığımız zaman bu ayeti celile tayyibenin nuzu sebebine şöyle kahir ekseriyetle söylüyorum bu fesirlerin. Diyorlar ki Hristiyanlar ve Yahudiler tartışıyorlar. Kavga gittikçe büyüyor. Kavganın tek bir sebebi var. Mescid-i Aksa'ya dönmek daha hayırlı ki onlar Yahudilerdir. Mescid-i Aksa'ya Mescid-i Aksa'ya dönerlerdi kıble olarak. Hristiyanlar ise güneşin doğduğu yeri kıble olarak ölçü alırlardı. Yok bizimki daha hayırlı biz iyilerdeniz. Yahudiler de diyor ki hayır mescid-i Aksa'dır daha hayırlı olan dolayısıyla iyilerden bir kategorisine girenler bizleriz diyorlardı. Ve husumet büyüdükçe büyüdü ama Allah Azza ve celle son noktayı koydu. Dedi ki sizin iddia ettiğiniz gibi değil. Mesele sadece doğunun ya da batının kıble olarak belirlenmesi Allah Azza ve celle'ye razı etmek için yeterli değil. Bugün vallahi biz bunu yaşamıyor muyuz? Kıblemizi sorduğumuz zaman Kabe diyoruz. Peki ben bugün varsayın dostlar. Size de söylüyorum siz cevap verin Allah için. Bugün sabaha kadar şu mikrofonlar aracılığıyla ve sizlere hiç ayrılmadan ben buradan desem ki benim kıblem Kabe. Benim kıblem Kabe. Benim kıblem Kabe. Benim kıblem Kabe aralıksız bunu dediğimi varsayın. Ama Allah'ın emirleriyle alakalı olarak kılımı kıvırdatmazsam Allah azza ve celle benden memnun olur mu? Birre nail olmuş olur muyum? İşte bunu söylemeye çalışıyor Allah. Söylemlerle ve şekilcilikle birre, Allah Azza ve Celle'nin razı olduğu kulluk formatına erişilmez. Erişilmediği için de muttaki olunmaz. Ayet böyle bitiyor. Kim ki birre sahipse, aynı zamanda muttakidir diyor Allah. Onun için bu ayet-i kerimemizi en güçlü öğretisi bu olacak. Şekilcilik dini değil. Dediğim gibi sabaha kadar ben desem ki ben muttakiyim. Ben takva sahibi bir kimseyim. Ama hayatımda ve amellerimde Allah Azza ve Celle'nin eserine rastlanmaz ise Allah'a yemin ederim ki ben bir sahibi değilim. Allah Azza ve Celle'nin razı olduğu bir kul hiç değilim. Çünkü mesele söylemden ibaret olsaydı Allah Yahudileri ve Hristiyanları tasih etmezdi. Böyle değil. Sizin iddia ettiğiniz gibi değil diyor Allah. Mesele sadece Kabe'ye yön, yöneldim. İşte yönümü Kabe'ye döndüm demekle Allah razı edilmiş olsaydı bu ayet gelmezdi. Ama tartışmaya son noktaya koyan Allah'tır Allah. Diyor ki öyle değil. Birlerden mi olmak istiyorsun? Allah'ı razı eden bir kul mu olmak istiyorsun? Yapacağın işler şunlar şunlar diyor Allah. İşte biz de bu ayetin üzerinden azığımızı alıyoruz, meyvelerimizi alıyoruz, öğretilerimizi alıyoruz. Şekilcilik dinini terk edeceğiz. Söylemlerimizin ardından Allah'ı razı eder bir şekilde amel yapacağız inşallah. Bu ayetin en güçlü öğretisi bu kıymetli dostlar. Dediğim gibi sabaha kadar takvalı olduğumu söylesem, eğer ki takvalın gereğini yapmıyorsam Allah azze ve celle benden razı gelmez. Ama bugün yaşıyoruz. Şunu hiç duydunuz mu bilmiyorum. Ben yaşadım. Siz de yaşamışsınızdır. Hatta böyle birisini yakın tarihte Hakk'ın rahmetine uğurladık. Ben çok iyi bir Müslümanım hocam derdi. Bir vakit namaz kıldığını görmedim. Siz de şahit olmuşsunuzdur. Hocam benim kalbim temiz ya. Bakma sen bana. Bu. Benim kalbim temiz. Ben iyi bir Müslümanım. Ya bizim de yönümüz Kabe, kıblemiz Kabe, önderimiz peygamber. Bu söylemlerle eğer Allah memnun edilecek olsaydı bu ayet Allah azza ve celle indirmezdi. Tam aksine bunu söylüyor Allah subhane ve teala. Diyor ki birre nail olmak istiyorsanız, Allah'ın razı olduğu kul olmak istiyorsanız şekilciliği terk edeceksiniz. Söylemlerle iktifa etmeyip, hayatınızın her alanına Allah azza ve celleyi egemen kılacaksınız. Bu ayetin açılımı bu. Subhanahu wa taala bunu buyuruyor. Biz de bu ayetin üzerinden bu azığımızı alacağız. Bu ayet bize Muttaqi olmanın kriterini öğretiyor Allah Azza ve Celle'nin razı olduğu kul olmanın kriterini öğretiyor şunları şunları yaparsanız Allah razı olur döndüm kıbleye sadece yönüm Kabe demekle Allah memnun olmuyormuş demek ki hayatımızın her alanında sözü geçen egemen olan Allah olacak yani lafla olmuyor bu iş icraata bakıyoruz biz bu iş amelle oluyor. Söz ile ben iyi Müslümanım demekle Allah azza ve Celle memnun edilmiyor. Ayet. Abdullah kardeşinizin ifadesi değildir vallahi. Ayet ayet. Allah'ı memnun etmek istiyorsan söylemden öte olacak. Şekilcilikten öte olacak. Hayatın her alanında... Egemen olan sadece Allah olacak. Bu ayetin açılımı bu. Peki, inşallah bu ayeti ziyadesiyle açıklar mahiyette. Yaşadığım canlı bir anekdotu anlatmak istiyorum size. Hakikaten ayetle alakalı olarak sayfalarca size buradan bir şeyler anlatmaya kalksam, Şimdi paylaşacağım canlı yaşadığım anekdotun yerini tutacağını zannetmiyorum. Dostlar biz neyi konuşuyoruz 10 dakikadır takriben? Şunu konuşuyoruz. Şekilcilik dinini terk edip sadece söylemlerden öte hayatımızın her alanında sözü geçen Allah olmalı. Doğru mu kardeşlerim? Bakınız bir örnek vereceğim bu anekdota geçmezden evvel. Konya'da bir gün çarşıda alışveriş yaparken şunu görmüştüm bir e, duvarda afiş reklamı olarak hacca götürüyoruz krediyle faizle hacca götürüyoruz ibaresi. Subhanallah. Hakikaten insanlar buna da müracaat ediyordu. Şu dikkatimi çekti. Kabe'ye hacca ziyareti ve hac yapmasını emreden Allah öbür tarafta sanki faizle alakalı hiçbir hükmü yok. İşte bu ayet bize aslında bunu öğretiyor. Hayatımızın her alanında sözü geçen Allah olacak. Şekilcilikten öte hayatımızın her alanını kuşatan bir Allah Azze ve Cellemiz var bizim. Biz böyle iman ediyoruz. İşte bunu anlatır nitelikte yaşadığım bir anekdot. Hakikaten ayeti bu söylediğimin ardından daha iyi anlayacağınızı ümit ediyorum muhterem Hazirun. Şimdi bir gün çok muteber Konya'da sözü geçen söz sahibi bir alim diyebiliriz. Birisiyle konuşuyorum. Az, az çok tanıyor beni. Kendisi benim fırsat bulmuşken oturdu ve nasihat etmeye başladı. Dedi ki işte Abdullah takvalı olmak lazım. İşte sünnetlere sarılmak lazım. Mübalasıyla söylüyorum. Saatlerce konuştu bana. Nasihat etti. Dedi bak sağ ayakla girmek lazım. Sol ayakla çıkmak lazım. İşte Rasulün sünneti her alanımızı kapsaması lazım. Tamam mı kardeşim? Eyvallah hocam. Din nasihattır. Dinledik. Hocamıza can kulağıyla kulak vermeye çalıştık. Konuştu, konuştu, konuştu. Ondan sonra kendisiyle dışarıda idik. Bir alışveriş yapması icap etti. Dedim ya hakikaten yani baktığımız zaman giyimiyle, kuşamıyla, oturuşuyla size takvayı anlatıyor ve takvalı olmak gerektiğini anlatıyor. Bana da aynı böyle saatlerce nasihat etti kendisi. Ondan sonra bir yerden bir ürün aldı. Beraberdik. Ondan sonra ödeme yapmaya doğru kasaya giderken içten içe kendim dua etmeye başladım. Dedim ki ödemeyi nasıl yapacak acaba? Şimdi öyle ya şimdi kredi kartıyla ödeme yapan da var, nakit de yapan var. Şimdi hakikaten bir merak uyandırdı bende dedim ki ya Rabbi inşallah bana saatlerdir takvaya anlatan sünnet-i seniyyeyi tayyibeyi anlatan sağ elle girmek sol elle çıkmak işte mübala etmek istemiyorum. Yani Resulullah'ı her yönüyle anlatan bir kimse ya Rabbi inşallah diyorum seni razı edecek bir şekilde ödeme yapar demeye kalmadı cüzdanından kredi kartını çıkardı. Ödemeyi mi kredi kartıyla yapacağım. Burada bitse iyi senaryo. Film burada bitse iyi. Bakın size neyi anlatmaya çalışıyorum. Her yerde sözü geçen Allah olmalı. Aynen ödeme yapacağı kredi kartını kasiyere uzattı. Kasiyer de ödemeyi yapmak üzere sol eliyle kartı almak üzereydi ki Adam tam böyle gerildi, eline bir vurdu kasiyerin kart bir yana gitti, adam bir yana düştü. Hepimiz şok olduk. Dedi ki, sen dedi utanmıyor mu dedi sol elinle ödeme yapmaya, sünnete aykırı dedi. <gülüyor> dedi Rasullallah görse ne yapar dedi. Sol elle dedi hiç iş yapıldı görülmüş mü? Sağ Müslüman sadece olacak sağ verecek sağ alacak dedi ki o kartı al dedi tekrar verdi verdi sağ aldı işte ben orada hakikaten subhanallah dünyam yıkıldı dedim ki içimden kendisine sonradan bunu söyleme cesareti bulamadım belki çok farklı şeyler ve neticeler doğar diye ama şunu söyledim kendi kendime dedim ki Abdullah sana az önce yarım saattir Allah'ı razı etmenin yolunu anlatan bir kimse sünneti seniyeye muhalefet hareket eden bir kimseyi bu manada eleştirirken Allah Azza ve Celle'ye savaş açmış ya. Subhanallah. Bu örneğin size bu ayet-i kerimenin daha iyi anlasmasına katkı sağladığına inanıyorum. Bizim hayatımızın her alanında sözü geçen Allah olmalı. Sol eliyle ödeme yapmayı kabul etmezken sen Allah ve Resulüne savaş açmışsın bir taraftan. O tarafta hiç Allah Subhanahu Taala'nın söz hakkı yok mu? Sen Allah Subhanahu ve Taala'yı o meydanda, o mecrada kitaplara mı hapsettin be mübarek? He? sadece Ramazan aylarında tilavet edilsin diye mi okuyorsun o ayeti kerimeyi o alanda Allah subhanahu ve Taala'nın senin hayatına yönelik hiç mi söz hakkı yok vallahi var işte Allah azze ve cellenin razı olduğu kulluk formatına erişmek isteyen böyle yapacak her alanda Allah'a söz hakkı verecek İşte bu ayeti kerimeyi etüt ederken Üzerinde düşünürken bu yaşadığım canlı ve bizatihi yaşadığım anekdot aklıma geldi paylaşmak istedim. Şimdi kardeşler bu ayetin en güçlü azığını söylüyorum. Allah azza ve Celle'ye iman ve onunla birlikte emirlerine kayıtsız teslimiyet, harfiyen itaat, bazılarını alıp da bazılarını terk değil. Allah azza ve Celle'ye yani birre böyle erişilmez. Bakın ısrarla söylüyorum dostlar. Birre erişmek isteyen Allah va Resulü'nün razı olduğu Allah'ın razı olduğu kulluk formatına girmek isteyen bir kimse Allah va Resulü'nün emirlerinde muhayyerlik yapamaz. Harfiyen itaat etmek durumundadır. Onu alayım bunu ihmal edeyimden Allah razı değildir. Burası önemli ve herkes istirham ediyorum. Birkaç saniyesini kendi dünyasına ayırsın. Allah için sorsun kendisine. Desin ki ben Allah Azze ve Celle hayatımda ne kadar yer veriyorum. Ne kadarını alıyorum da ne kadarını terk ediyorum. Ne kadarı işime geldiği için alıyorum. Ne kadarı işime gelmediği için terk ediyorum. Bunun muhasebesini de Allah rızası için herkes kendisi yapsın. Emirlerine harfiyen uyulacak. Tamam inşallah. Bu ayetin en güçlü öğretisi harfiyen Allah'a ve Resulünün emirlerine itaat edilecek. Bunu anlatmak adına inşallah zihinlerde kalır diye düşünüyorum. Bugün padişah vezirlerini, beylerini ne kadar böyle e, akil insanı varsa çağırmış huzuruna. Sıraya geçirmiş hepsini. Hani mesela Allah'ın emirlerini uygulamak ya, İltimas yok. Onu alayım. Bunu es geçeyim. Bunu yapmayayım. Böyle değil. Allah istediyse amennâ. Semihnâ ve atana Bizden istenen tavır bu. Bu ayet bize bunu hatırlatıyor. Padişah toplamış hepsini huzuruna. Eline de böyle bir mücevher almış. Çok önemli. Baştan sağdan sormuş demiş ki bu mücevheri bir incele bakalım. Almış eline mücevhere bakıyor. Padişahım demiş ben ömrümde hiç böyle bir mücevher görmedim. Az çok da anlarım demiş. Bu demiş devlet hazinesine bize yıllarca yetecek katkı sağlayacaktır. Çok önemli. Demiş ki eline de bir çekiç vermiş. Yani elması inceleyenin bir de eline çekiç veriyormuş. Bu ifadenin ardından diyorum ki kır o mücevheri demiş ki olur mu efendim böyle bir mücevher kırılır mı gerek sizin gerekse sonra devletimizin hazinesine fayda sağlayacak bir şeyi kırmak akılkârı değil deyince padişah bir kese atmış demiş ki seni tebrik ederim devletini ve padişahını düşünüyorsun diğerine geçmiş uzatmıyorum aynısı demiş ki nasıl bir mücevher Demiş ki eşi benzeri yok efendim. Kır o zaman demiş kırılır mı efendim? Bu demiş hazineye bir değerlendirdiğimizi düşünün. Yıllarca demiş aç kalmayız öyle mi? Devletini düşündüğün için Allah razı olsun al şu keseyi. Neredeyse bütün akil insanlar gezmiş gezmiş. En sonunda bekleyen birisine sıra gelmiş. Bir de sen incele bakalım sen ne diyorsun demiş. Eşi benzeri bulunmaz efendim. Böyle bir mücevheri ben ömrümde görmedim demiş. Hemen eline de çekici vermiş. Kırabilir misin demiş. Daha demeye kalmadan mücevhere bir vurmuş tuzla buz mücevher. Herkes yakasına yapışmış adamın. Sen ne yaptın? Sen demiş bizim hazinemize katkı sağlayacak. Böyle bir mücevheri nasıl kırarsın? İşte padişahımızın çok değerli eşyasını nasıl kırarsın deyince kendisini toparlamış ve şöyle nida etmiş. Demiş ki padişaha gerçekten değer veren bir kimse için... Padişahın emirlerini yerine getirmekten daha hayırlı ve daha önemli hiçbir şey olamaz onun için kırdım. Siz demiş padişahı sevmiyorsunuz. Padişaha muhalefet ediyorsunuz. Padişah bana kır dedi. Benim nazarımda mücevherden evvel padişahın emirleri değerlidir. Ben de padişaha değer verdiğime göre padişahın emirlerini yerine getirmekten daha değerli hiçbir şey olamaz onun için kırdım. Anladınız mı dostlar? Hangisi daha hayırlı? Padişah hepsini göndermiş o adam demiş sen kalsan bana yararsın. <gülüyor> demiş sen bana yararsın. Doğru olanı yaptı çünkü. Biz de bugün Allah Subhanahu ve Taala'nın emirlerini uygulamada sorgulayıcı olmayacağız. Şekilci olmayacağız. Allah Subhanahu ve Taala ne emrediyorsa onu yapacağız. Tamam inşallah o rahman dostlar. Allah hepinizden razı olsun harfiyen uygulayacağız işte bu ayet bize bunu öğretiyor Allah'a ve Resulüne la kul ve ümmet olabilmek için mazhar olabilmek için kriteri öğreten Allah'tır emirlerini uygulayacağız Bugün İbn İbni Cerire Taveri Rahimahullah tekriş ediyor bunu kitabında diyor ki bir gün Hazreti Ömer mescitte namaz kılmış mescitten tam dışarı çıkarken olur ya böyle normal Kolaçan edersin mescidi bir adam namaza durmuş dikkatini çekmiş üzerindeki kıyafet biraz daha yaklaşmış bir de ne görsün Hazreti Ömer görmesi gereken en son kimse yani aslında düğmelerinin etrafı ipekle çevrili böyle boydan boya ipek tabi rivayetlerde kişinin namazı o esnada bitirip bitirmediği rivayet edilmiyor ama çok ilginç bir şey söylüyor Hazreti Ömer Diyor ki namazı diyor sabaha kadar uzatsan yine bekleyeceğim. İşte orada namazdayken mi konuşuyor? Namazı ara vermiş de bitmemiş namaz kılan için mi söylüyor? Orası meçhul. Diyor ki sabaha kadar bekleyeceğim. Namazı bittikten sonra diyor ki üzerindekini bir çıkar bakayım. Subhanallah. Allah, benim anlamaya çalıştığım ne biliyor musunuz dostlar? Buraya bir virgül atayım. Benim anlamaya çalıştığım şu. Biz olsak namaz kılıyor ya. Allah'ın emirlerinden bir tanesini yerine gidiyor. Daha ne istiyorsun? Daha ne istiyorsun? Değil. Allah Azze ve celle'nin razı olduğu kul olmak istiyorsak Allah'ın emirlerinde iltimas yok. Muhayyerlik yok. Ve ma kana li mu'minin ve ida mu'minetin iza kadallahu ve resuluhu amran en yekuna lehumul khiyaratun amrihim. Bunu söyleyen Allah'tır. Mu'min ve mu'mine için tercih hakkı söz konusu değildir. Eğer ki o konuyla alakalı söyleyen Allah ve Resulü ise eğer. Hazreti Ömer bunu anlamış radıyallahu anh. Çıkar diyor şu üzerindekini. Çıkartmış yırtmış oralarını. Şimdi giy. Diyor ki rivayette hiçbir şey söylemeden mescitten gitti. Öyle ya emreden Allah. ipekle alakalı bir şey söylememiş mi? Onu bize haram kılmamış mı? Kılmış. İşte tavır bu olmalı. Allah ve Resulü bizim için neden razı ve hoşnut ise, neyi emrettiyse, neden ise, Müslümana yakışan o tavrı takınmaktır. Bu ayet bize bunu öğretmeli dostlar inşallah. Rabbim amil olmayı nasip etsin kıymetli dostlar. İnşallah bunun ben... E Anlaşıldığına inanıyorum ve hemen devam ediyorum inşallah 178'den. Mealini vereceğim. Biraz uzun bir ayet-i kerime. Hemen inşallah hızlıca devam edelim. Allah subhanehu ve teala Bakara suresinin 178. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor muhterem Hazirun. Ey iman edenler, öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı. Hüre hür, köleye köle, kadına kadın öldürülür. Ancak her kimin cezası kardeşi Öldürlenin velisi tarafından bir miktar bağışlanırsa artık taraflar hakkaniyete uymalı ve öldüren ona gereken diyeti güzellikle ödemelidir. Bu söylenenler Rabbinizden bir hafifletme ve rahmettir. Her kim bundan sonra haddi aşarsa muhakkak onun için elim verici bir azap vardır. 179'da hemen bununla bağlantılı devam edelim inşallah. Ey akıl sahipleri kısasta sizin için hayat vardır. Umulur ki suç işlemekten sakınırsınız. Şimdi bu ayet-i kerime bize belki de bugün hakikaten ziyadesiyle ihtiyaç duyduğumuz olması gerektiğini ihtiyaç olarak en çok hissettiğimiz hükümlerden bir tanesidir. Doğru mu kardeşlerim? Doğru değil mi? Kıssasta sizin için hayatı vardır. Şimdi tefsir Furkan'da bildiğiniz üzere metodolojimiz gereği fıkhi tafsilata ihtiyaç duymuyorsak girmiyoruz. Burada hüre hür, köle ye köle bunlar tafsilatlı olarak fıkıh kitaplarında zaten yer alıyor. İnanır mısınız Şam'da, Mısır'da ve Medine'de e, bu üniversitelerin kütüphanelerine bakın futbol sahası büyüklüğünde. Ve ceza hukukuyla alana bakın inanın gözünüzü uzaklığını alamaz yani o kadar büyük. Onların bütün tafsilatlar bu kitaplarda mevcut. Ama biz bugün farklı bir şey konuşacağız. Tefsir-i Furkan'ın yöntemine uygun konuşacağız. Bugün buradan kapıdan seyir sefer yaptığımız zaman evlere yanımıza azıklar alıp gideceğiz. Hayatımızda uygulamayı murat ettiğimiz en azından uygulamaya çalışacağımız öğretiler alıp gideceğiz. O da ne biliyor musunuz dostlar? Bugün kısasla alakalı varsayalım. Ben bütün teferruatı biliyorum. Şöyle öldürülür, şöyle kılıç kullanılır, şuradan kesilir, işte buradan katledilir, bunu biliyorum. Peki benim bugün pratik hayatımda bunu biliyor olmamın ne gibi faydası var? Bugün Allah Azza ve Celle'nin emrettiği ve uygulanmasını arzuladığı, bizlerden talep ettiği hüküm hayatta can bulmuyorsa, bu fıkhı bilmenin benim için ne anlamı var? Şüphesiz benim için... Ziyan değildir faydası olacaktır ama anlatmaya çalıştığım bugün Allah Azza ve Celle'nin nizamının bir parçası olan ceza hukuku Ukubat nizamı bugün bizim hayatımızda yer yok Yer bulamıyor Onun için biz bugün bunu konuşacağız Bunun eksikliğini hissedeceğiz Size bazı rakamlar vereceğim Bugün kimler ve kaç kişi bu sistemin adaletine güveniyor sizlere rakamlar vereceğim ve inanın Allah'ın adaletine, Allah'ın hükümlerine, Allah azza ve celle'nin nizamına ne kadar ihtiyacımızın olduğunu hissedeceğiz inşallah. Şimdi dostlar bir hadisle başlayayım inşallah. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam buyuruyor ki haddun yuqamu fil ard khayrun lin nas min an yumtiru 30 ve 40 sabahan. Subhanallah. Muhteşem bir hadis. Diyor ki bir haddin yani Allah Azza ve Celle'nin had cezalarının uygulanması yeryüzünde insanlık için daha hayırlıdır. Neden? Otuz ya da kırk gün ardı ardına yağmur yağmasından. Rivayete göre de bunu söylediğinde kıtlık vardır. Subhanallah. Anladınız mı hadisi dostlar? Bir haddin uygulanması 30 gün 40 gün ardı ardına yağmur yağmasından daha rahmettir. Daha da bereketlidir. insanlar için daha da hayırlıdır. Bizim buna ihtiyacımız var bugün. Ama maalesef özellikle üniversite dönemlerinde de şahit olduğum bazı şeyleri paylaşmak isterim. Bugün kısastan bahsettiğimiz zaman ki kısasın vakası nedir? Maktul vardır. Katil tespit edilir. Delilleriyle ya da ikrar eder. İslam devleti, hilafet devleti halife onun da katledilmesini emreder. Dedim ya tafsilatına girmiyoruz. Bunun sehveni vardır, amdeni vardır. Yani bilerek, bilmeyerek, kazara oraya girmiyor. Ama kısas budur. Ve de ayeti anlamaya çalışıyoruz. Diyor ki Allah Subhanahu taala, "Velakum fil qisasi hayatun ya ulul albab." Sizin için diyor, kısasla hayat vardır. Anlamak zor. Birisini öldürüyorsun. Ve hayat oluyor. Nasıl oluyor? Bu işte İslam'ın toplumsal bir din olduğunun en güçlü delilidir. Kapitalist gibi aynı sadece ferde yönelik değil topluma yönelik düzenlemeleri olan bir din olduğunu gösterir. Evet fert belki ölüyor ama kim hayat buluyor? Toplum. Kime can suyu oluyor? Topluma. Ama maalesef şunu duyuyoruz değil mi bugün? Okumuşuzdur. Şahit olmuşuzdur ya da bir yerlerde bunu duymuşuzdur. Ben duyduğum için söylüyorum. Tartıştığım için söylüyorum. Bugün kısasa canilik diyenler var mı? Subhanallah Allah sizden razı olsun. Var ziyadesiyle. Diyor ki barbarlıktır. Bu devirde diyor kısas mı olur? İnsan öldürmek mi olur? Bunun adı caniliktir diyor. Diyor eskilerden kaldı o. Hatta Nass'ın ruhu dediğimiz bir kavram icat ettiler. Eğer ki maksat caydırıcılıksa başka cezai müeyyedilerle bu yapılıyorsa kısasa gerek yoktur dediler. Caniliktir vahşettir dediler kısastan için. Halbuki biz biliyoruz bizim fıtratımıza insan oğlunun fıtratına en uygun çözümler üreten yegane din İslam'dır. Fıtrata muvafakat nizamlar veren, uygulayan İslam'dır ve başka bir alternatifi yoktur. Doğru mu dostlar? Eyvallah. Ama caniliktir diyor. Ben de onlara şöyle söylüyorum. Siz de bundan sonra şöyle ifade edin. Şimdi varsayın bir kangren olmuş bir parmağınız var veya da bir uzvunuz var. Dikkat edin lütfen. Canilik der misiniz demez misiniz size ikrar ettireceğim inşallah. Bundan sonra kısasa caniliktir diyenlere böyle demek lazım. Kangren olmuş bir azasını doktor gelip diyor ki teşhis koyuyor. Diyor ki kardeşim sen diyor hastasın şu kolun parmağın bacağın artık hangisiyse kangren olmuş. Eğer ki bunu şimdi vaktiyle müdahale edip kesmezsek. Artık hayatın son bulacak. Öleceksin. Müdahale etmek durumundayız dediğinde hemen ben kendim kardiyoloji bölümünde 16 gün bir rahatsızlığı münasebetiyle yatmıştım. Orada götürüp parmakları kesilen çok insan gördüm. Kalp ve damar hastalıkları bölümünde. işte rahatsızlığı nedeniyle kangren olmuş kesmeleri icap ediyor. Götürüyorlar, geliyorlar parmağı yok. Düşünün reaksiyona bakın parmağını kesmiş bir doktora hastanın reaksiyonu aynen şöyle Allah senin tuttuğun altın etsin Allah senden razı olsun iyi ki yaptım be doktor yoksa hayatım son bulacaktı vallahi hep böyle dediler hiç şöyle dediğine şahit olmadım Allah işte seni kahretsin parmağımı kessin ne yaptın benim parmağıma diyene şahit olmadım niye çünkü biliyor ki o bu bölge, kangren olan bölge müdahale edilmeseydi o adam ölecekti. Doktora minnettar mı? Minnettar. Kısas da aynen böyledir. Kısas uygulandığında bizim ellerimizi açıp şöyle dua etmemiz lazım. Topluma can suyu olan bu hükmü bize gönderen Allah'a hamdolsun. Şimdi bunun acısını çekmiyor muyuz? Vallahi çekiyoruz. Dediğim cümleyi aynen tekrar ediyorum. Kısasta hayat vardır. Bunu söyleyen Allah'tır. Vallahi sadakallahul azim. Allah doğru söylemiştir. Hakikaten de hayat olmuştur topluma. Can suyu olmuştur. Bunu aylar önce bir derste anlatmıştım hatırlarsınız. Benim bir hocam ukubat nizamı dersinde üniversitede bunu anlatmıştı. Ama dinleyeniz olmuştur. Kaçıranınız olmuştur. Tekrar mahiyetinde kısaca üzerinden geçmek istiyorum. Bakınız bir kısasa şahit olmak bir kişiye nasıl can suyu oluyor. Öğretmenim anlattı bunu derste, ukubat dersinde. Ciddede uzatmıyorum bir kısas hadisesine şahit olmuş. Tabi bu şahit olduğu yerin, devletin kamil manada Allah'ın arzuladığı bir e, devlet olduğu, derul İslam olduğu anlamına gelmez ama kısmen uygulanan bir ukubattan alıntı yapıyorum size. Öğretmenim cidde buna şahit oluyor. Diyor ki maktulün ailesi. Katil orada. Diyor ki celladın diyor sadece gözü gözüküyor. Elinde bir de kılıç. Ayeti kerimenin gereği sordular. Diyet mi istersiniz? Diyet mi almak istersiniz? Mahfiret mi edersiniz? Af mı edersiniz? Yoksa kısasa kısas mı? Diyor ki sadece şu işareti yaptılar. Yatırdılar diyor. Kafa bir yana gövde bir yana. Diyor ki Allah'a yemin olsun ki ben o günden sonra diyor elime meyve soymak için bıçak bile almadım. Olur da yanlışlıkla üzerine birisi düşer de ben de diyor aynı akıbetle karşılaşırım diye. Hayat var mıymış? Can suyu can. Allah söylüyor bunu sadakallahu lazim. Azim olan Allah doğru söyledi. Hayat var. O günden sonra diyor meyve soymak için bıçak bile almadım. Olur da yanlışlıkla birisi düşer. O akıbet benim için de olur diye. Peki benim esas merak ettiğim şu. Bunu konuşalım. Bu var idi bir zamanlar. Doğru mu? Allah'ın razı olduğu bir devletin çatısı altında biz can buluyorduk. Can. Hayat buluyorduk. Allah Azza ve Celle'nin haddi, hududu insanlara Hükme diyorken, tatbik ediliyorken biz hayat buluyorduk. Ama bugün öyle bir devletimiz yok. Onları, bu hükümleri uygulayacak bir nizamımız yok maalesef. İşte bu ayet fıkhi mecralara kaydırmaktansa bize bunu hatırlatmalı dostlar. Doğru muyum? Bakın ben size bazı rakamlar vereyim inşaAllah o Şu anda Türkiye'de tutuklu ve mahkum sayısı 160 bin subhanallah 160 bin 2002'de tam bunun 3 katı düşüğüydü demokrasi nelere kadir değil mi başımıza neler açtı subhanallah islam olmadığı müddetçe de açmaya devam edecek 160 bin rakamları söylüyorum bunun 26 bini sadece cinayet 27 bin 500'ü sadece uyuşturucu 27 bini de hırsızlık biliyor musunuz? Türkiye'de bugün itibariyle 2500 tutuklu da cezaevine girsin, cezaevleri artık almıyor, kapasite doldu. Subhanallah. 400'e yakın cezaevi var Türkiye'de. Almıyor. Suçların önü kesilmiyor. Niye? Tek bir cevapla söylüyorum. Tek bir cümleyle söylüyorum. İnsan fıtratına muvafakat göstermeyen nizam uygulanıyor da ondan insanın fıtratına uygun düşen yegane nizam İslam nizamıdır biz eğerler hapishaneler boşalsın istiyorsak insanlar cinayet işlemesin istiyorsak hırsızlıklar asgariye insin istiyorsak bunun tek bir yolu var Allah Azza ve celle'nin beşeri için uygun gördüğü yegane nizam İslam nizamı hayat bulmalı doğru muyum kardeşler vallahi böyle Ben size farklı bir soruyla inşallah devam edeyim. Bugün yaşadığımız şu Türkiye Cumhuriyeti Devleti için söylüyorum. Dışarıyı hiç karıştırmadım araştırmamda. Sadece Türkiye için konuşuyorum. Rakama dikkat edin. Şimdi ben buraya sorsam ilk önce buradan başlayayım. Bu sistemin sağladığı adalete güveniyor muyuz? Hayır. Vallahi öyle. Allah şahittir ki hayır. Vallahi hayır. Çünkü tek bir nedeni var az önce söylediğim. Bu sistem insan fıtratına uygun adalet dağıtmıyor. Çünkü yegane adalet, daha doğrusu adaleti tesis edecek yegane nizam İslam'dadır. Çünkü bizi yaratan Allah onu tertip etmiştir. Onu tanzim eden Allah'tır, beşer değil. Bugün helal dediğine yarın haram diyen beşer değil. Bugün iyi gördüğüne yarın kötü diyen bir beşer değil. Bizim önümüzü arkamızı, yarınımızı ve dünümüzü ve geleceğimizi bilen Allah düzenlemiştir İslam nizamını. Vallahi böyle bir nizamdan ancak çıksa çıksa adalet çıkar. Türkiye'de yapılan araştırmaya göre dostlar bu rakam çok ilginç. Hakikaten ucubetle karşılayacağınıza Kesinlikle inanıyorum, söylüyorum. Türkiye'de 100 kişiden 73'ü bu sistemin dağıttığı adalete güvenmiyor. 100 kişiden 73'ü bu sisteme güvenmiyor. Bu sistemin dağıttığı adalete güvenmiyor. Problemleri köklü çözeceğine inanmıyor. Araştırmanın detaylarına girmiyorum. Ama bu rakamı istirham ediyorum unutmayın bir beşerin düzenleyeceği nizamdan ancak böyle bir itimat doğar. Ama ben istedim ki, konu az çok malum olduğu için, daha fazla uzatmadan, batılı tarihçilerin, Osmanlı hilafetiyle ve dağıttığı adaletiyle, uyguladığı hadlerle birlikte, beraberinde getirdiği adaleti, anlatmak istiyorum. Onların dilinden birkaç şeyi paylaşmak istiyorum. Hakikaten çok uzun ama içerisinden bir iki tanesini seçtim ki paylaşmak istedim. Bakınız dostlar müsaade edin inşallah bunu okuyayım. Kastelen diye bir adam Fransız tarihçi Subhanallah. ben hakikaten çok ilginç buldum bu paylaşımını. İşte Allah azza ve celle'nin hükümlerinin egemen olduğu bir devlette bakınız ne oluyor. Bunu söyleyen Abdullah kardeşiniz olsa der ki ya İslam tarihini kayırıyor. Osman ya. Bunu söyleyen Kastelen diye bir adam, tarihçi ve Fransız. Diyor ki kitabında diyor ki Osmanlı hilafet devletinin diyor uyguladığı diyor hatiler diyor aslında biraz şiddet içeriyor kendi kendi bakış açısıyla söylüyor dikkat edin lütfen. Diyor ki hilafet devletinin diyor Osmanlı'nın diyor uyguladığı diyor cezalar, cezai müeyyideler ve yaptırımlar diyor biraz şiddetli. Ama diyor şiddetli olmasına öyle de kendi zaviyesinden tabii söylüyorum. Diyor ki bu hatlerden dolayı da diyor cinayet vakasına neredeyse hiç rastlamadım. Diyor ki İstanbul'da cinayet vakalarını diyor tamamen sıfır seviyesine indirdi. Evet şiddet mi? Yani baktığımız zaman zahiri manada bir kimsenin ölmesi. Evet bir kimse ölmüş. Sen tutuyorsun ona kısas uyguluyorsun. Bir cana kıyıyorsun tırnak içerisinde. batılların diliyle söylüyorum. Bu da aynısını söylüyor. Ama diyor ki nedense bunun uygulanması cinayetleri diyor sıfır seviyesine indirdi. Aynen bunu söylüyor. Ve bundan dolayı da diyor ben gündüz nasıl dolaşıyorsam gece de diyor aynı rahatlıkla dolaşıyorum. Vallahi bu ifadeler kardeşiniz Abdullah'a ait değil. Fransız Kastellan diye bir tarihçiye ait. Bakınız başka bir tanesinde diyor ki diyor ki yıllarca kaldım ama diyor bir tane hırsızlık vakasına diyor, rastlamadım çünkü onların diyor yaptırımları vardı aynen şunu söylüyor vallahi aynen böyle not aldım paylaşayım diyor ki bizim diyor ülkelerimize gitsen Osmanlı'nın verdiği garantiyi veremeyiz burayı anladınız değil mi diyor ki onların hırsızları için diyor şunları söyleyebilirim yaptırımlarından dolayı bir hırsılık vakası görmedim ama benim ülkem için aynı şeyleri söyleyemem. Subhanallah. Hakikaten ilginç. Biz buradan nasıl bir netice çıkaracağız dostlar? Şöyle bir netice çıkaracağız. Bir, eğer ki bizler can suyu bulmak istiyorsak, hayat bulmak istiyorsak, hayatımızın her alanında fıtratımıza muafık bir yaşam sürmek istiyorsak, bu ancak ve ancak İslam nizamıyla mümkün uygulandığı dönemlerde bakınız batılı tarihçiler bile bunu ikrar ediyor. Hayat vardı. Biz de görürsünüz ama orada göremezsiniz diyorlardı. Bu bize şunu anlatıyor, şunu öğretiyor. Bizim bugün ihtiyacımız olan şey bu ayetin bize sağlayacağı en güçlü öğreti hayatımızda Allah azza ve celle'nin nizamı hayat bulmalı. Hayatımızda Allah azza ve celle'nin sözü geçmeli. Hükümler Allah azza ve celle'nin hükümleri olmalı. Vallahi bakınız daha önce Sevat radıyallahu an’tan size Rasul Aleyhissalatu vesselamla birlikte vuku bulan bir kısas hadisesini anlatmıştım. Buna çok yakın bir sahabe Useyd bin Hudayr radıyallahu an. Bununla da bitiriyorum inşallah. Useyd’in durumu daimi az önce söylediğim gibi Sevat radıyallahu an’hu çok anımsadır. Hani Sevat da kısas istemişti ya Rasul Aleyhissalatu vesselamdan. Vallahi çok yakın bir örnek olmasına rağmen bu örneği şunun açından aldım. Şunun için paylaşıyorum. Bu Useyd Allahu an sahabe Allah Resulü aleyhissalatu vesselam mecliste otururken bir kenarda böyle gülüşüyorlar sahabeler. Allah'ın Resulü asasıyla hafif onu dürtüyor ve diyor ki gülmeyin. Resulullah böyle diyor. Aleyhissalatu vesselam. Diyor ki ya Resulallah canım acıttın. Diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselama. Diyor ki buna bedel kısas isterim Allah böyle diyor. Tabi sahabeler dedim ya sevatta da buna yakın şeyler anlatmıştım. Herkes şiddetleniyor, hiddetleniyor, o Huseyde. Diyor ki Allah'ın Resulünden kısas istenir mi? Diyor ki Allah Azza ve Celle'nin adaletinde istenir. Allahu Ekber. Bunu bir tarafa koyun. Bugünkü kapitalizmi bir tarafa koyun. Allah rızası için bu kıyası yapın. Bu bildiğiniz örneği ben sadece bu kıyası yapasınız diye aldım. Allah'ın Resulünden kısas istedi sahabe. Dedi ki peki. Dedi ki ya Resulallah olmaz. İslam'ın adaleti... Eğer ki üzerimde benim gömlek yoksa Senin de çıkarmanı emreder Çıkarttı Allah'ın Resulü çıkarınca sarıldı Kucakladı o seyyid Radıyallahu an Dedi ki ya Resulallah ben bir daha görürüm ya da görmemem Bunun için istedim sizden kısası dedi Ama benim size anlatmaya çalıştığım şu İstirham ediyorum 5 saniyenizi ayırın Kendisinden kısas talep edilen alemlere rahmet olarak gönderilmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemdir. İltimas yok. İşte böyle bir düzende insanlık can buldu. Bir düşünün ya. Öyle bir düzende yaşıyorsunuz ki, bu risaletin sahibinden kısas isteyebiliyorsunuz. Bugün biz hakkımızı aramaya kıyam ettiğimiz zaman, Kardeşlerimiz muttaki müminler soluğu cezaevinde alıyor. Bırak sen kısası hakkını tevdi etmeyi hakkını eline vermeyi Subhanallah bugün kısasını hakkını kendisine ait olanını aramaya kalktığında dostların başına gelmeyen kalmıyor. Doğru muyum dostlar? Vallahi öyle. Ben bu kıyası yapasınız diye aldım bu örneği Rabbim inşallah bizim hayat bulacağımız bir atmosferi, hayatı, yaşamı bizlere görmeyi nasip etsin. Can bulacağımız öyle bir hayatı bizlere ikram etsin. İslam'ın kamil manada hayata tatbik edecek olan Raşidi Hilafet'in gölgesinde nefes alıp vermeyi bizlere nasip etsin inşallah. Allah cümlenizden razı ve memnun olsun. Taksiratlarımızı Rabbim aff ve mağfiret eylesin. Subhane Rabbika Rabbil İzzet'e amma yasifun. Ve selamun alel mürselim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Vesselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.